Alp Ulagayla Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın ya. Geziyle yatıp geziyle kalkıyoruz kesintisiz kaçıncı gün yayın yapıyoruz Allah bilir. Çara vermeden sporda spor programları da gene geziyle ilgili yani diyor ister istemez ben de bugün şeyi de sormak istedim Dave Zaire'nin yakından takip etmeye çalıştığımız spor yazarı ilginç bir yazısı yayınlandı Nation dergisinde ve ultraların ya da işte büyük takım taraftarlarının öfkelerini polise temel demokrasi adı altında yönetmelerinden bahsediyor yani bir kısmı e, solcu, bir kısmı açıkça faşist, e, bir da e, çoğunluğu da e, övünerek apolitik olduğunu söyleyen e, ve oldukça böyle erkek er, egemen bir dile de sahip olduğunu söylenen bir şey gruplar diyor. Ama e, öfkelerini ortaklaşa polise yönetmelerinin de çok net olduğunu söylüyor. İstanbul bir İstanbul Birlik takımı adına oldular diyor ve bu bu durum demiş onların varlıkları bu taraftar gruplarının varlıkları, spor spor spor olayını spor yazarlarını bütün bu konuda çalışan akademisyenleri ve sosyologları bu bayatlamış, alışılmış bayat düşünce tarzı yani spor taraftarlığı böyle bir şeydir diye yani en büyük özelliğinin de politikadan yoksun olması ve insanları mücadeleden uzak tutması şeklindeki klasik düşüncein alt üst olması diyor. Yani Türklerin bu Türk ultralarının Durumuna bakarsak herkes gibi aynı kaygıları benimsiyorlar ve farkları da şu ki kitle örgütlenmesini ve sokak savaşı tekniklerini de bu Türkiye'nin tarihindeki bu dinamik evreye sokmuş olmaları tabii ki herkesten çok daha dövüşe dövüşe sokak dövüşleri polisle çok daha iyi biliyorlardı ve zaten hemen şeyleri de İlk defa Türkiye tarihinde farklı taraflarda olmalarına rağmen birlikte barikat kurmakta falan çok etkili oldular. Ve sonuç olarak da şöyle demiş Dave Zeyrin, spor taraftarları sosyal bir ayaklanmada gene Mısır'da olduğu gibi bir öncü rol mü oynuyorlar demiş. Ve 21. yüzyıla hoş geldiniz diyor. Devrim sadece televizyonda yayınlanmakla kalmıyor. Devre arasında da yayınlanıyor üstelik diyor. Ne diyorsun? <gülüyor> Zahir'in yazını ben de linkini gördüm de sonra... ...hani o kadar çok tabii, Evet e, ...Türkiye'deki durumla ilgili yazı çıkıyor ki... ...ihmal ettim, okuyamadım. Hatta e, şaşırdım bir yandan da... Hani ...Amerikan... E, Amerikanların spor yazarlarından birine kadar e, etkettiği olay dedim. E, hakikaten şeydeki dünyadaki yansıması büyük. E, benzer bir yazıyı Tanıl Bora yazdı. Herhalde Çarşamba günüydü. Ödikaldi. Hmm. E, bir de James Dorsey tabi Wall Street Journal'un eski e, İstanbul Türkiye temsilcisiydi. E, şu anda tamamen spor ve bu taraftarlık ilişkisi üzerine çalışıyor Dorsey galiba Singapur'da. Öğretim üyeliği yapıyor. Bir tane bloğu var. Zaman zaman e, Hürriyet e, o bloğundaki yazılardan çeviriler yapıyor. E, çeviri yapmıyor daha doğrusu İngilizce olduğu için. O, o yazıları koyuyor olduğu gibi. E, Doğru diye tabii şeyizdenen çok çalıştı. Tahrir, Arap ülkelerindeki, Orta Doğu'daki taraftarlık bu ilişki. E, o da geçen hafta bir yazı yazdı. Türkiye'deki taraftarların... hani. E, Protestolara direnişe dahiliyle ilgili. Ee, yani tam burada değinmişti. Yani özellikle bu e, yani işte bir takım ülkede bir kısım ülkede ultra denilen bizde de işte belli isimler olan taraftar gruplarının tabi polisle çok fazla anısı var. Evet. Yani 20 yıldır 30 yıldır sürekli polisle karşı karşıya gelmiş. Ee, çok fazla sert muameleye e, Maruz kalmış gruplar O yüzden hani o hem Kendi işlerinde bir dayanışma Ruhu var hem de e, Polise karşı direnmenin Ve mücadele etmenin biliyorlar Yani yöntemlerini biliyorlar tabi ee, Özellikle e, Bu Gezi direnişinin Beşiktaş'a e, Akaretlere e, sattığı günlerde Ben de birçok kişiden arkadaşlarımdan Dedim ki hani Karşının elemanlarının hani o birbirini tanıması, ön safta yer almayı bilmesi falan herkesin dikkatini çekmiş. Evet Bağış Erten de aslında programcılarımızdan burada hem yazdı hem de burada radyoda da sözünü etti yani. Büyük e, dört büyüklerin özellikle de üç büyüklerin İstanbul takımlarının ilk defa polis şiddetine karşı bir arada olması ve çok protestocuların çoğundan çok daha tecrübeli olmaları durmadan <gülüyor> polisle çatıştıkları için e, protestocuların moralini çok yükseltti maneviyatını ve e, öncü bir rol oynadılar diye yazmıştı. James Dorsey de onu da Aktarmış zaten. Bahşin bu böyle yazdığını da aktarmış kendi yazısında. Evet doğru. Orada dolunç yapmıştı. Evet yani şimdi peki önemli bir nokta bu tabii. Böyle bir şey bir haber çıktı. Gaz, Ultra Aslan ve Trabzonspor geziden çekildi gibi bir açıklama vardı. Bu nedir? Takip edebildik mi? Yani Ultra Aslan açıklamasını elbette gördüm o. Bir önceki cumartesiydi taraftar ölüşü yapıldı. Kabataş'tan Taksim'e özellikle Kadıköy'den Fenerbahçelerin gelmesiyle büyük bir grup oluştu. İşte Beşiktaşlılar şeyden Beşiktaş'ın içinden çıktılar Taksim'e. Kabataş'tan da hani çok Fenerbahçe ağırlıklı biraz diğer takım da oldu. Bir grup yürüdü Taksim'e ama o günkü buluşmayı Galatasaray'ın herhalde en önemli taraftar grubu diyebileceğimiz Ultraslan katılmayacağını açıkladı. Çünkü işte açıklamada olay politize oldu. Biz buna dahil olmayız gibisinden bir şeyler dediler ve şeyden çekildiler. Direnişten eylemlerden çekildiler. yani açıkçası onun çok devamı gelmedi. Ben de doğrusu ben hani dedikleyemedim. Ee, nedir e, olayın arka arka yüzü diye ee, yani e, olay en başından beri zaten e, siyasi bir nitelik taşıyor. Hani geçen cumartesi olmadı bu. Evet evet olay ben de başında. onun için yorumlamakta evet. aynı şekilde senin gibi güçlü çektim de. Bu, bu güzel e, ha işte en başta belki bir çevre teması var böyle şeyinde işte parkı koruma ağaçları koruma gibi bir tema var ama sonraki hali tamamen bir siyasi bir geldi. geldi. Yani, Başka bir herhalde bir e, çıkar ya da muhtemelen Türkiye tabii bir sürü e, faiz lobisi, <gülüyor> bir sürü faiz lobisi işlediği için muhtemelen bir takım uyarılar, siz burada olmayın, katılmayın, e, konuşmalar bir takım demekler, şeyler gitmiştir. E, öyle olduğunu düşünüyorum ama hani ultraftan grubunun şeyini bilmiyorum hani e, siyasi olarak tam nereye yakındır, Tüm üyeleri belli bir şey mi izler Bir partner bir kişinin Sözüne mi bakar Tam bilemiyorum doğrusu o yüzden Buradan şey söylemeyeyim hani Emin olmadan bir şey söyleyeyim ama hani Birçok kişi şaşırttı tabi Beşiktaş ve Fenerbahçe Destek verirken Galatasaray'ın önemli bir grubunun yani Bireysel olarak elbette Bir sürü Galatasaraylı vardı ama ee, taraftarı tentilerden önemli bir grubun orada olmaması ee, birçok kişiyi şaşırtmıştır evet yani şey de e, tabi e, esas itibariyle e, gerisi de senin de biraz önce söylediğin gibi gerisi de pek gelmedi böyle bir çıkışın Dolayısıyla asıl ana talebi e, polisin e, sertliğine, zalimce davranışlarına, işte gaz bombaları atması. Yani gaz bombası deyince de o gözyaşı artıcı onu da ayrı konuşmamız lazım. E, yani CS gazı herhalde orada kullanılan ve Taksim Meydanı'nda e, belki de artık kuş kalmayacaktır. Yani çok sayıda kuşun öldüğü biliniyor rakamlar vardı tabi hani nasıl tedirildi bilmiyorum ee, binen üzerinde kuş 60 kedi, 7-8 köpek ölen yani gaz saldırısında ölen hayvanların sayıları vardı ama hani nasıl sayılmış nasıl tespit edilmiş evet, onu bilmiyorum ben de bilmiyorum ama böyle bir etkisi oldu yani bu gaz meselesine tekrar dönüp böyle bir etkisi olduğu biliniyor ve sanıldığından daha çok fazla araştırma olmamakla beraber uzun vadeli sağlığa etkilerinin sanıldığından daha tehlikeli olduğu konusunda epey yeni araştırmada gördüm. Bunun üzerinde de çalışıyor radyomuz. Belki bir yayında yapacağız gaz üzerine. Evet ama yani futbol taraftarlarının burada öncü rolü Gerçekten Tanıl Baran'ın da yazdığı gibi Taksim Devrimi taraftarları omuz omuza getirdi, muhariplikleriyle öne çıktılar, İsyanın genç ruhuna mizahına denk düştüler. Çarşı Devrimi şampiyonu diye de ve yazmıştı yazısında evet. Şimdi aslında buradaki mücadelelerin hani kim içinde yer aldı çıktı o kısım ayrıca tatishledir ama yani bu mücadelelerin bir sürü e, grup için. Ee, kazanımları olması lazım tabi hani işte dün, dün dün bir takım görüşmeler oldu dün gece şimdi onun devamı herhalde tekrar bir şeyler olacak taksim denemesinin kendi değerlendirmesi olacak ee, parkın durumunu tam bilmiyoruz ama park hani barışçıl bir şekilde boşaltılsa e, bir takım vaatler verilse verilse de e, birçok grup için kazanıma olacak yani taraftarlar içinde tabi bir takım e, sonuçlar çıkması ve ee, devamının gelmesi lazım. Ee, şimdi yani taraftarlar hep işte sosyal medyada, sokakta böyle birbirine e, düşmanca bakan, e, düşmanca davranan gruplar olarak görüyoruz ama aslında e, çıkar açısından e, yani kendi çıkarları açısından belli noktada da biraz durmaları gerekiyor çünkü işte futbolun paydaşlar arasında hani gelir getiren e, tribüne gelsin, tezat yapsın, e, ürün alsın. Bizi desteklesin hani böyle bir para makinesi gibi görülen bir payda şu ne gelmiş durumda Halbuki hani taraftarlar kendi haklarını arayabiliyorlar mı? Evet mi? bütün Bunun mesele diğer... orada tabi demokrasi ha. noktası ortak paydasında birleşmiş durumda görünüyorlar ki Çok önemli çok büyük bir yenilik yani Türkiye'de gerçekten devrim kelimesinin kullanılmasına da kullanmasını da hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee... Yani çünkü şu taraftan en büyük tepkiyi niye gösterir? Normalde stadyuma giden işte gazeteden okuyan, sosyal medyadan takip eden işte penaltımız verilmedi de hakem böyleydi de yani asıl tepki göstermesi gereken şey o değil. O oyun içindeki bir kısım ona kızarsınız, üzülürsünüz yani o bence tepki göstermesi değil üzülmesi gereken kısım ben çünkü zaten her sene bir şampiyon çıkacak işte 18 takım var hani iddialı 4 takım var yani 4 üzerinden bile düşünsek biri şampiyon olacak o üzülmesi ama tepki göstermesi gereken kızım başka mesela e, tribindeki oturma düzeninden memnun musunuz bilet fiyatları yüksek mi işte stada girerken e, kontrol olay çıktığında polisin muamelesi bunlar normal mi asıl bunlara karşı bir tepki gösterilmesi lazım yani mesela birçok ülkede taraftar dernekleri var. Galiba İngiltere'deki eee galiba. Football Supporters Federation olması lazım. hani ciddi örgütler bunlar ve hani böyle işte bilet fiyatı yükseldiğinde taraftarlar kötü muamele gördüğünde hemen tepkisini ortaya koyuyorlar. İngiltere'de şey çabası var. işte belli tatların belli bölümlerinde koltuk olmasın, biz eski gibi ayakta oturalım. Şimdi galiba ona dair Ayaktırız bir takım mi? denemeler olacak. Burada da konuştuğumuz hatırlıyorum. Ee, yani hep güvenlik endişesinden dolayı bu buna izin verilmez İngiltere'de. Ama işte hani bu taraftar grubu bir lobi olarak e, taraftar derneği hakkını arıyor. Bizde işte hani taraftar grupları üzerinde kaldığı için onun birleşmesi tabi asla bence kulüpler tarafından istenmez. Evet. Çünkü bölünmüş halde e, yönetmesi, idare etmesi, yönlendirmesi daha kolay tabii. Bu grup. Hele yeni bu gerek başbakanın gerekse balinin bütün e, konuşmalarında tam iyi çocuklarla kötü çocukları ayırma üzerine kurulu bir söylem buramıza kadar çıkmışken bu söylediğin çok doğru tabii. Alp bu bir söyleşimiz yayınlanacak. Onun için biraz geç girmemize rağmen erken e, bitirmek zorundayız. E, kusura bakmazsan. E, çok teşekkür ederiz. Yeniden yeniden yeni, yeni diliyorum. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Alp Spor